bu düzeni şeytan ve ve karşı görevleri Resulullah ve Tamam. Burada şey yapalım şöyle bir giriş yapalım inşallah. Şimdi e, normalde e, biz buraya kadar olan kısımda e, gördüğümüz konu neydi? İşte mücahidin Allah azze ve karşı görevleriydi bir de cihat halinde özel bir durum olduğu için yani bir emir e, olduğu için emire mücahidin emire karşı görevleriydi. Şimdi geldik mücahitlerin birbirlerine karşı görevleri. Aslında bu kısım aynı zamanda işte ahlak veya da teskiye ilmi dediğimiz ilmin de asli konularından bir tanesi Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları. Öyle değil mi? Yani bunu başlık olarak böyle de değiştirebiliriz. İllaki mücahidin mücahit üzerindeki hakkı değil. Yani Müslümanın hak mesela peygamber hadisine göre hakkul muslimi muslimi 60 rivayet eder hakkı muslimi ala muslimi 50 yani müslümanın müslümanın üzerindeki hakkı 5'tir veya müslümanın müslümanın üzerindeki hakkı 6'dır. Ve biz biliyoruz ki icma ile Allah ze ve celle müslümanlara birbirlerinin üzerlerine hak tayin etmiştir. Öyle değil mi? Her müslümanın diğer kardeşi üzerinde bazı hakları vardır. Nasıl ki mesela biz tevhid'i öğrendiğimiz zaman diyoruz ki Allah ze ve celle'nin kulların üzerindeki hakkı vardır kulların Allah'a kulluğu bu hakkı yerine getirdikleri orandadır. Öyle mi? Kulların Allah Azze ve Celle'ye olan kulluğu nedir? Bu hakları yerine getirdikleri orandadır. Bu haklara önem verdikleri orandadır. Öyle değil mi? Bu hakları bildikleri orandadır. Herkese böyle. Yani salih amellerden bir tanesi de kişinin amel olarak istikamet üzere olabilmesi için bir, Müslüman kardeşinin kendi üzerindeki hakkının olduğunu bilmesi gerekir. Genel olarak. Yani benim bütün Müslüman kardeşlerimin benim üzerinde neyi vardır? Hakkı vardır. İki bu haklar nelerdir? Bu defa ilim gerekir. Yani bunu bildik icmalen bildikten sonra bu defa tafsilen yani ben A kardeşimle beraber kalıyorum. A kardeşimle beraber muamelede bulunuyorum. Bunun benim üzerimde hakkı vardır. Bunu bilmenin faydası nedir? O'na karşı muamelemizde biraz daha dikkat etmemizi sağlar. Yani şimdi bir insan var ömrü boyunca düşünün hiç düşünmemiş. Benim kardeşlerimin benim üzerimde hakkı vardır. Bu insanın o kardeşlerle muamelesi nasıl olur? Bir de sürekli şu şuurda olan bir müslümanı düşünün. Benim kardeşlerimin benim üzerimde hakkı vardır. Hemen akabinde ikinci merhale gelecektir. Peki bu hakları nelerdir? Öyle mi? İşte bizim bugün göreceğimiz şey nedir? Bizim bugün göreceğimiz mesele budur. Yani bundan sonra göreceğimiz mesele tafsilatlı olarak Müslümanın Müslüman kardeşi üzerindeki hakları nelerdir? Üçüncü mesele ise bunları ne yapmaktır? Bunları hayata geçirmektir. Yani bunu bildim, bildim artık bitti değil. Bu defa bunu ne etmek lazım? Bunu harekete geçirmek lazım. Şuur, ilim, ondan sonra ne? Ondan sonra amel. Şuur, ilim, ondan sonra da amel. Şimdi biz daha önceki derslerimizde ben öyle hatırlıyorum. Ee, şöyle bir şey anlatmıştım ben size. Demiştim ki Allah Azze ve Celle müminleri birbirlerine kardeş kılmıştır. Öyle değil mi? Hatırlayan var mı o sıralamayı? Anlattığım sıralamayı hatırlayan var mıdır içinizde? Allah Azze ve Celle dedik bir Allah Azze ve Celle müminleri iman ile birbirlerine kardeş kılmıştır. Bunun delili nedir? İnnemel müminine ikhvetun. İkinci e, sıralamada ikinci şey neydi? Bu müminlerin kendi çabalarıyla olmamıştır. Allah Azze ve Celle'nin müminlere vermiş olduğu bir nimettir. Tamam? Çünkü aradaki fark neydi? senin kendi kesbin ile elde ile senin hiçbir müdahalen olmadan direkt Allah'ın sana verdiği arasında çok da büyük bir şey vardır. Çok büyük bir fark vardır. Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı dahi bu konuda uyarmıştır. Ne demiştir ona? Eğer sen yeryüzünden karşıya varsa hepsini yapak etsin. arasında Tamam. لو enfaqta ma fil ardi cemiyan ma ellefte beyni kulubihim velakinne Allahe alfa بينهم Allahu Teala onların kalplerini birbirine ısındırdı. İnnehu Azizun Hakim o azizdir, hakim olandır. Fe bima rahmetin min Allahin ente lahum ve lev kunta fazzan ghalizal qalbi lenfaddu min hawlika sen Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak oldun. Şayet sen onlara karşı sert olsaydın, senin etrafından dağılır giderlerdi. Şimdi burada normalde sahabenin peygamber etrafında bulunmasındaki illet ne? Peygamberin onlara karşı yumuşak olması kardeşane bir şekilde davranması öyle mi? Ama Allah diyor bu senden kaynaklanmıyor. Yani sen kendin onlara yumuşak olmadın. Fe bima rahmetin min Allahin ente Allah'tan bir rahmet ile sen onlara karşı yumuşak oldun. Öyle değil mi? Ve zekuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'daen fa alef beyne kulubikum fa asbahtum bi ni'metih Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz. Bak Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize neydiniz? Düşman ediniz. Şimdi Allah Azze ve Celle ikinci olarak bizi birbirimize kardeş kılmış. Bunda da bizim hiçbir neyimiz yok. Hiçbir payımız yok. Bu direkt Allah'tan bir nimettir. Ha. Bütün nimetlerdeki genel kaide neydi? Üçüncü aşama. Heh. Üçüncü aşama neydi? Bütün nimetlerde olduğu gibi kardeşlik nimetinde esas budur. O nimete şükrü eda edilirse o nimet artar çoğalır, nema bulur, şu ne bulur. Öyle mi? لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şayet siz şükrederseniz muhakkak ki ben sizi artıracağım, Öyle mi? Bütün nimetlerde kaide budur. Şükre eda edilirse nimet artar. Tek zıddı olursa tam zıddı ile Allah azze ve celle insanları cezalandırır. Öyle değil mi? Bütün meselelerde böyledir. Allah insana bir nimet vermişse bu nimetlerde genel kaidedir. Ve siz o nimete karşından körlük etmişseniz Nimete karşı şükür ve nankörlük nasıl olur? İki türlü olur. Bir, dil ile yapılan şükür. ki hal ile yapılan şükür. Bir, dil ile yapılan nankörlük. iki hal ile yapılan nankörlük. Öyle mi? Dil ile yapılan şükürle örnek nedir? Sürekli insan, elhamdülillah ki Allah azze ve celle bizi birbirimize kardeş kıldı demesidir. Bunu, bunun şuurunda olmasıdır. İkincisi ise, hal ile yapılan şükür. Allah'ın o kardeşliğin devam edebilmesi için koyduğu kural ve kaideleri gözetmektir. Öyle mi? Yani ben akşama kadar diyelim diyorum ki Allah hamdolsun ki Allah beni işte falan abiyle kardeş kılmış. Allah bu hiçbir şey ifade etmez. Ta ki ne zamana kadar? Allah'ın o kardeşliğin devam edebilmesi için kılmış olduğu kaide ve kuralları gözetirsen. Doğru mudur? O kaide ve kuralları işte o da neden? Haklardır. Yani kardeşimin benim üzerimdeki hakları nedir? Onları bilir ve onlara riayet edersem tamam doğrudur. Ben bunun şükrünü iki türlü eda ettim. Hiç şüpheniz olmasın. Allah'ın vaadi var. İn şeker tu le azi dennakum. Şais şükrederseniz, bens arttıracak. Peki nankörlük edersek, yani dil ile dil ile buna şükretmezsek veya dil ile şükreder, hal şükrünü yerine getirmesek. yani Allah'ın bu kardeşliğin devam edebilmesi için koyduğu hakkı ve hukuku gözetmezsek, o zaman ne olur? Ne olur? Kim söyleyecek? Şöyle diyelim. Nimetteki genel kaidenimizde Nimetten nankörlük edilirse tam tersiyle insan cezalandırılır. Yani? Heh, düşmanlık. Tamam. ney? Bu defa Allah azze ve celle kardeşlik nimetini verdiği gibi düşmanlık belasıyla da bu defa bizi imtihan eder. Tamam. Birbirimizi sevemeyiz. Birbirimize saygı gösteremeyiz. Birbirimize haklarını gözetemeyiz. Birbirimizden emin olamayız. Birbirimizin elinden dilinden sürekli böyle bir... Şimdi düşünsene mesela sen burada kalıyorsun. mesela bu ortamda yaşıyorsun. Tamam Beraber kaldığın adamların elinden dilinden eminsin. Bundan daha güzel bir nimet olabilir mi? Yani sen arkana döndüğün zaman biliyorsun ki mesela senin kardeşin senin sırtındadır. Senin kardeşin senin savunucundur, senin kardeşin senin arzının namusunun bekşişçidir. Senin malının, senin sumatinin bekşişçidir. Bundan daha büyük bir nimet olabilir. Emniyet budur işte, eman budur. Bir de şöyle bir ortam düşünün, kapıdan çıktığım anda acaba benim hakkında konuştular mı? Acaba benim gıybetimi yaptılar mı? Acaba benimle dalga geçtiler mi? Acaba beni sattılar mı mesela? Bundan daha büyük bir azap olabilir mi? Sürekli beraber olduğun insanlar hakkında şek ve şüphe içerisindesin. Mesela böyle olursa ne olur? Böyle olursa bu defa o nimet tam tersine döner. İşte şeyi budur. E, akabıyla cezalandırması bu. Sevmek istersin ama sevemezsin. Kendine tercih etmek istersin ama ödemesin. Ona hizmet etmek istersin ama ödemesin. İhtiyacını gidermek istersin gideremezsin. Niye? Çünkü Allah kalpten o kardeşliği oraya yerleştiren onu çekip almasını da bilir. Değil mi? O kardeşliği oraya. Zaten bakın dikkat edin Allah ne diyor? Inna azizun hakim. Dikkat edin. Inna hu azizun hakim. Aziz ve hakim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de beraber zikredildiğinde neye davet eder? Şimdi normalde izzet, aziz sıfatı neye işaret ediyor? İzzete, öyle mi? İzzet dediğimiz zaman genelde ne anlaşılır? Güç insanın ne geçtiği zaman güç kontrolden çıkmaya başlar. Ve insan o güçle insanlara zulmetmeye başlar, öyle mi? Allah azze ve celle bunu nefye ediyor. Sakın ha benim izzetim yeryüzündeki cabbarların, ceberutların, melekutların izzeti gibi değildir. Ben hakimim aynı zamanda. Yani her şeyi yerli yerine oturtan. Öyle mi? Aslında burada ne diyor Allah Azze ve Celle? Hani hikmetimle sizi birbirinize kardeş yaptım ama bunu hakkını vermezseniz izzetimle de onu çekip almayı da bilirim. Yani hikmetimle sizin kalplerinizi birbirine yumuşattım. Ama siz bunun kıymetini bilmezseniz izzetimle de sizi kahrederim. Öyle mi? Nedir izzet ile bizi kahretmesi? Bizim içimizden o kardeşliği çekip almasıdır. Herhangi bir olayın akabinde Allah Azze ve Celle'nin bir isim ve sıfatı zikretmesi abes midir? Veyahut da anlamsız mıdır? Derin hikmetleri yok mudur? Elbette vardır. Yani o gafurun rahim de diyebilirdi. Bizi kardeş yapıp innehu gafurun rahim de diyebilirdi. Öyle mi? İnnehu latifun Khabir de diyebilirdi. Yani bize en uygun olanın bu olduğunu ifade etmek için hani o latiftir ve khabirdir Haberdardır da diyebilirdi mesela. Semi'un alim de diyebilirdi sizi işitti gördü. halinize uygun olan buydu bunu. Ama yok innehu Azizun hakim. Yani kardeşlik ve Allah'ın izzet sıfatı. Öyle mi? Yani hikmetle siz kardeş yaptım, izzetle de onu sizden çekip almasını bilirim. Allahu u Alem. Tamam anlaşıldı burası değil mi? Yani bu bir nimettir. Ha, bütün ni Peki bunun delili ne? Yani tamam birinci şıkkını söyledik, nimetin şükrü eda edilirse Allah artırır. Peki nimetin şükrü eda edilmezse nimetin tam zıddıyla insan cezalandırılır. Bunun şeyi ne? Bunun delili ne? Kim söyleyecek? Tamam. Ondan sonra kardeş Genel bir delil söyleyelim. Naḥzüresinde. suresinde Kitap Allah Allah Azze ve Celle ne diyor? Darab Allahu mesele. Kariyeden. Kānat ʾāminatan mutmāinna. Yātīha min kulli makan. Fakfart Allahu Allah azze ve celle bir kariyeyi misal verdi. Kanet amineten mutmainne. Emniyet içerisindeydi ve mutmaindi. Yani eman içerisinde bir sıkıntı yok. Yatiha rizquha ragadan min kulli mekan. Her taraftan rızık geliyor. O zaman kavmin iki tane neyi var? İki tane nimet içerisinde. Bir kavim örnek verdi Allah bize. Ne bu örnekteki kavim? Bir eman var. Herkes birbirinden emin. Elhamdülillah. İki Rızık bolluğu var. Tatlık yok. Ne yaptılar? Fe keferat bi yani bu karyenin ehli Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine ne yaptı? Küfretti, nankör oldu. Peki Allah ne yaptı? فَأَزَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Allah ona korku ve açlık elbisesini giydirdi. Bak eman ve tokluk, korku ve açlık. Tamam? Peki buna sebep olan şey ne? فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine karşı nankör oldular. Demek ki hangi nimet olursa olsun İnsan onun şükrünü yani dil ile ve hal ile şükrünü yerine getirmediği zaman Allah Azze ve Celle mutlaka o kovmine yapar mutlaka o kavmi tam ziddi ile ha çekip almakla yetinmiyor. yani Allah şeyi aldı emniyeti ve e, emanı aldı değil bir de tam zıddını getiriyor yani burada mesela bak şöyle demiyor Allah dikkat edin Allah onlara korkuyu Allah onlara korkuyu ve e, şey açlığı getirdi demiyor. Allahu اللّٰهَا اَزَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ Korku ve açlık elbisesini giymek demek ne demek? Yani tabir olarak bir düşünün, korku ve açlık elbisesini onlara taktırdı giydirdi. Yani her taraflarını bürüdü bu mesele. Hani bütün hücrelerine kadar korku ve açlık onlara içeri, işte basit bir korku ve açlık değil. ha Kardeşlik de aynen böyle. Allah, ben şimdi mesele örnek veriyorum, ben seni nereden tanıyorum? Sen Türkiye'nin bir ucundansın. Ha sen mesela Türkiye'nin bir ucundansın. Ben Türkiye'nin bir ucundan. Öyle mi? Hayatımız boyunca ortak bir alanımız olmuş mu benim seninle? Yok olmamış. Öyle mi? 3-5 sene önce Allah Azze ve Celle bizi tanıştırdı. Öyle mi? Ve tanışır tanımı, tanışmaz birbirimizi sevdik mesela. Doğru mudur? Neyle sevdik? Ben sana para mı verdim? Sen bana para mı verdin? Ben sen dünyalık bir ihtiyacına mı gideyim? Yok. Hatta belki birbirimizin başına bela oldu. Yani dünyalık gözle bakarsak. Eğer değil mi? Birbirimizin dünyasına mal olduk. Belki de. Ama birbirimizi seviyor. Bunun bizle bir alakası var. Ben çok iyi bir adamım kardeşlerimi seviyorum. Kesinlikle. Yani bunu düşünen kendi nefsine hakkından çok fazla pay vermiş demektir. Biz hepimiz aciz insanlardık. Dünya kapitalist insanların, müşrik insanların içinde yetiştik. Hepimiz bencilliği öğrendik. Ama Allah Azze ve Celle bize kardeşliği bizim kalbimize tatırdı. Öyle mi? Bu Allah Azze ve Celle'nin bir nimetidir. Ee, bu nimetin devam etmesini istiyorsak eğer veya bu nimette bazı sorunlar yaşıyorsak sebebi yine biziz demektir. Yani birbirinizi sevemiyorsanız, birbirinize saygı duyamıyorsanız, birbirinizin hakkına, hukukunu gözetemiyorsanız bu sizden kaynaklanan bir problemdir. Allah Azze ve Celle'den dolayı değil. Demek ki nankörlük etmişsiniz. Veya demek ki nankörlük etmişiz demektir. Nedir bu nankörlük? Yani ya dediğim gibi ee, dil ile şükrünü yerine getirmemişiz veyahut da hal hal de neydi? Allah'ın bu kardeşliğin devam etmesi için ortaya koymuş olduğu kaide ve kuralları gözetmemişiz demektir. Tamam? İşte biz şimdi bu kaideleri öğreneceğiz. Yani bu kaideler nelerdir? Bunları öğreneceğiz. Bu kaideler iki kısım. Tamam mı? Bu kaideler kendisini yerine getirdiğimiz zaman kardeşlik nimetinin devam edeceği kaideler iki kısım. Birinci kısım nedir? İcmali kaideler. İkinci kısım tafsili kaideler. Tamam mı? Birinci kısım İcmali kaideler, ikinci kısım tafsili kaideler. İcmali kaidelerle bazı genel kaideler koymuş Allah azze ve celle. Sonra bu kaideleri açmış. Mesela bir tane kaide İcmali genel kaide. Meselul müminine fi ve terahumihim <gülüyor> ve Müslümanların birbirlerine karşı sevgide Kardeşlikte duygusallıkta misalleri bir bedenin misali gibidir. Bu genel bir fayda yani bütün kardeşlerin de kendini bir beden gibi hissetmen lazım, tamam? Bir bedende peygamber onda açıklıyor beden gibi hissetmek nedir? Nas senin dişin ağırdığında tamam diş sen ağır ben duruda de dersimi çalışayım kafa kafasın dişle yorulma diyemiyorsun öyle mi? Bugün ay mesela şimdi benim diyelim ki bir şeyler ayağım ağrıyor dizim ağrıyor şu anda. Tamam dişten bir kenarda bekle ben şunlara bir dersimi anlatayım ben de oturayım diyemiyorum mesela. Bak benimle bir alakası var, öyle mi? Sürekli hareket ediyorum bir şey benim de dikkatimi davetiyor e vesaire. Peygamber sen bunu anlatıyor yani birbirinize kayıtsız olamazsınız. Nasıl kendi bedeninizin e, bir azasına kayıtsız değilseniz birbirinize de kay İşte Murat abinin borcu var bu olsun beni ilgilendirmez değil. Onun borcu nasıl ki borcu da onun kafasını meşgul ediyorsa benim de kafam meşgul etmesi lazım öyle mi? Falanın mesela bir problemi var. Onun o problemi onu meşgul ettiği gibi bende meşgul etmesi lazım. Tabii şer'i bir problemse ee, ayrı. Böyle olmazsa başka mesela genel bir kaide Peygamber Aleyhisselam ne demiş örneğin? "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu Kişi kendi nefsi için sevdiğini, kardeşi için istemediği müddetçe kemal manada iman etmiş olmaz. Dönme bu genel bir kaide. Şimdi bir de tafsilatlı kaide şeyler var, kurallar var. Tafsilatlı kurallardan kastımız ne? İşte bu genel kaidelerin açıklaması. Kardeşine selam vermek, ona güler yüz göstermek, onun derdiyle dertletmek, ona hizmet etmek, ona saygı duymak, onun namusunu, ırzını, sumatini, malını olmadığı alanlarda korumak. Değil mi? Bak bunlar da işin tafsilatlı şeyleri. İcmali kaidelerin önemi ne? Ka Şeyh de anlatacak zaten iler ilerleyen dersimizde. Ee, i̇cmali kaidelerin en önemli yönü, her Müslüman bütün kardeşlerinin kendi üzerindeki tafsilat ve bilmeyebilir. Değil mi? Yani bu bir ilim ister. Şimdi ben senin benim üzerindeki bütün haklarını bilebilmem için ben bu saydımda selam verme, yüzüne gülme, hediye verme, ila akirihi. Bir ilim lazım. Herkesde bu ilim yok. İşte icmali kaideler bu açığı kapatıyor. Öyle mi? Sana karşı bir hak hukuk arasında gidip geliyorum. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Ama genel kaide elimde. Kendim için istediğimi senin için istemediğim müddetçe iman etmiş olmam. Öyle mi? Kendime yapılsa hoşuma gider miydi? Giderdi. O zaman yapacağım. Kendime yapıldığında zoruma gider miydi? Giderdi. O zaman yapmayacağım. Al sana gezer. Yani o tafsilatlı meselenin hükmünü bilmiyor olabilirim. Hani şunu şu anda kardeşime bu davranışta bulunmam doğru mudur yoksa yanlış mıdır mesela? Hani o anda ilim ister değil mi? Ben bunu bilmiyorum. Bu konuda ayet var mı hadis var mı bilmiyorum. Mesela ne yapacağım? Genel kaidelere başvuracağım. Genel kaideleri herkes bilebilir. Kısadır özdür. Çünkü bana yapıldığında hoşuma gider miydi? Evet giderdi. O zaman yapacağım. Hoşuma gitmez miydi? Gitmez mi? O zaman ne yapmayacağım? O zaman yapmayacağım. Anlaşıldı. Anlaşılmayan bir şey yok. Konuya gidelim mi yoksa yeter mi bu kadar? Yeter mi size? Nasıl? Yeter. Tamam. kolunun girişini zaten daha önce de kısmen anlatmıştım ee, önceki derslerimizde kolunun girişini bu şekilde inşallah anlarsa yani kardeşlik nedir nimet boyutu nasıl olursa eda edilir çünkü bunlar sadece teorik şeyler değil yani bu, özellikle bu kitabın önemi ne? bu kitabın önemi bu kitabın pratik olması mesela diğer birçok okuduğumuz kitap teoride kalabilir bazen teorik bilgi peygamber müslündür melek müslündür mesela teorikte kalabilir ama bu öyle değil. Yani bu burada işlediğimiz şeyler, menheş dersinde pratik, hayatımızın ve hayatın içinden olan şeyler. Tamam mı? Hayatımızın ve hayatın içinden olan şeyler. Onun için bunlara inşallah dikkat edin. Ee, bir dahaki dersimizde konumuza inşallah gireriz. Evet. Tamam. Soru sormak isteyen var mı? وَاَخِرُ الْاَوَانِيَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَلَمِ